Sevgili dinleyiciler, Bir Felsefe Vakti programında daha birlikteyiz. Size bu programda Jacques Derrida'dan bahsetmek istiyorum. Jacques Derrida, 1930 Elbiyar, Cezayir doğumlu, 2004'te Paris'te öldü. Ve 1968'deki siyasi ortamın, yenilikçi ortamın içinde felsefe yapmaya başlamış olan düşünürlerden birisi, aslında Derrida'nın ilk eserleri fenomenoloji geleneğinde Husserl yorumcusu olarak verdiği eserler ve Husserl yorumculuğu da 1930'lardan itibaren fenomenolojinin Fransa'ya girdiği düşünülürse akademik felsefenin bir parçası haline gelmiş bir takım protokolleri olan bir felsefe. Derrida, Döloz gibi aynı dönemde yaşayan başka düşünürler gibi klasik okul, Eğitimini, üniversite eğitimini, onun müfredatını, onun stilini, tarzını, felsefenin akademide yapılış biçimini baştan itibaren sorgulayan bir düşünür. Husserl yorumcusu olarak başladığı halde felsefi kariyerine Husserl yorumlarında da sınırları aşmaya çalışan, felsefenin klasik söyleminin dışına çıkmaya çalışan, felsefeyi felsefi olmayanla olmayan dışırısı ilişkilendirmeye çalışan bir düşünce görüyoruz Derrida'da. 1967'de 3 kitabı birden çıkıyor Derrida'nın. Bunlardan bir tanesi gramatoloji üzerine ki orada Derrida bir yeni bir yazı bilimini ilan eder ve felsefenin metafiziğin logos yani söz ...veya işte düşüncenin esasını veya varlığın özünü sözde yakalamaya çalışan, felsefe yapmada sözü acılıklı kılan... ...geleneğin çok temel bu eğilimini yazının önceliğini öne sürerek sorgular ve bir yazı bilimi ilan eder son derece kışkırtıcı bir biçimde. Yazı ve fark bu Derrida'nın hem felsefeciler, bunların arasında Levinas vardır... Batay vardır, Husel vardır gene. Hem de edebiyatçılar. Örneğin Arto Yabes gibi tiyatro yazarları veya şairlerin de bulunduğu. Figürler üzerine yazdığı e, dekonstrüktif stilde makaleleri içerir. Ses ve fenomen de bir Husserl yorumudur. Husserl'in mantıksal araştırmaların ilk kitabının özellikle birinci bölümüne odaklanan bir e, yorum çalışmasıdır. Bu üç kitap ortaya çıktığı zaman elbette işte bugün daha uzun yıllar boyunca, yetmişlerde ve 80'lerde ve hatta 90'larda adından söz ettirecek olan dekonstrüksiyonda ilk kez gün ışığına çıkmış oluyordu. Dekonstrüksiyon Heidegger'in destrüksiyon teriminin bir çevirisi olarak Fransızca'ya girmiştir Derrida'nın metinlerinde. Ve Derrida dekonstrüksiyon terimini ilk kullandığında terminolojik bir biçimde yani özel bir kavram olarak kullanmamaktadır aslında. Fakat zamanla Derrida okunurken bu terim çok öne çıktığı için de kavramsallaşmıştır. Fakat hiçbir zaman da tam olarak tanımlamaya razı olmamıştır Derrida dekonstrüksiyonu. Dekonstrüksiyonun hiçbir zaman tek olmadığını söylemiştir ve de farklı metinlerde farklı tarifleri açıklamalarını bulmakta mümkündür. Bunlardan bir tanesi şu mesela bir yazarın niyetleriyle yazısının akışı yazısında ortaya çıkan ögeler arasındaki gerilimlerin gösterilmesi. Örneğin Heidegger'in metafiziğin ötesine geçmek, metafiziğin aşmak metniyle bağlantılı bir biçimde metafiziğin bir kapanış olduğu ve bu kapanıştan çıkmak gerektiği fakat bu basitçe bir şeyi geride bırakmak anlamında çıkmak değil. Aslında metafiziği geride bırakmanın bu biçimde mümkün olmadığı, geride bıraktığımız şey tarafından sürekli yutulduğumuz ve işgal edildiğimiz. Onun için çifte okuma, daha incelikli stratejiler, başka yorumsal pratikler gerekli oldu. Yani dekonstrüksiyon hem okuduğu düşüncenin protokollerine, onun içinde işleyen yasalara, kavramlara, stratejilere, sadık kalan bunları tekrar eden bir yorumsal strateji. Bu anlamda okuduğu şeyi de dolaşımda tutuyor. Hem de bir noktadan sonra bütün bu stratejileri, yasaları ihlal eden ve o metnin kapattığı imkanlara bakan veya o metnin Kenarlarında, kıyılarında kalan ve terminolojik olarak kullanılmayan başka kelimeleri bulup kavramsallaştıran bir okuma pratiği. Yani bir çifte okuma var aslında dekonstrüksiyonda bu tanımına odaklanırsak hem bir tekrar hem de bir ihlal veya ötesine geçme, dışına çıkma bir aşırılık diyebiliriz. Bunun dışında başka tanımları da var. Dekonstrüksiyonun mesela aporilerin öne çıktığı dekonstrüktif okumalar var. Açmazların, bir metin içindeki gerilimlerin, açmazların, çelişkilerin. Bir şeyin imkanını açıklarken aslında yazarın onun imkansızlığını da gösterdiği mesela anların bulunup su yüzüne çıkarılması. Bir e, karar verilemezlik ile biten dekonstrüktif okumalar var. Sonuç olarak dekonstrüksiyon her metinde okuduğu ele aldığı her metinde o metnin terimleriyle kavram icat eden bir yorumsal pratiktir diyebiliriz. Ve Derrida'nın bu ilk dönem düşüncesinde temel vurgu farkın esas olduğu yani özdeşliğin değil farkın daha temel olduğu bir düşünce bu. Heterojen olanın, saf olandan çok heterojen olanın vurgulandığı, aynının içinde hep farklılığın arandığı bir düşünce ve bu özellikleriyle de dekonstrüksiyon felsefede yeni bir dönemi başlatmıştır. Şimdi de çok kaynağı var. Nietzsche, Levinas, Husserl, Heidegger, ayrıca Deridan'ın başka filozoflar üzerine, örneğin Hegel üzerine de yazdığını görüyoruz. Ve dekonstrüksiyon, yapısalcılıkla da ilişkili bir düşünce. Yapısalcılığın bir eleştirisini yapmış, yapısalcılıktan çok faydalanmış bir düşünce demeliyiz. Postyapısalcılık adıyla bilinen kavram da aslında Derrida'nın Saussure e getirdiği eleştirilerle anlaşılabilir. Ferdinand de Saussure dil anlayışıyla Derrida'yı çok etkilemiş bir düşünür. Kurdölen Güstik General kitabına özellikle bakmak lazım. Oradaki temel bazı ayrımlar Sosür'ün yaptığı, Derida'nın hem kullandığı ayrımlar hem de Derida metafiziği dekonstrüksiyona uğratırken gösterge kavramına odaklanır. Göstergenin nasıl ele alındığına odaklanır metafizik içerisinde ve Sosür de üzerinde durduğu incelediği düşünürlerden biridir. Özellikle gramatoloji üstüne baktığımızda Sosür üzerine uzun bir bölüm Sosür'ün yaptığı temel ayrımlara bakarsak bunların başında dil ve söz, le ve la parole arasındaki ayrım gelir. Dil bir sistemdir Sosür'e göre. Dil bir takım o sisteme ait yasalarla, ilişkilerle çalışır ve bu ilişkileri temellendirirken Sosür özellikle farklılar arasındaki ilişkilere Odaklanır. Söze geldiğimiz zaman da aslında konuşmadan burada söz ediyoruz. Yani bir öznenin cümleler kurarak kendisini ifade etmesi diyelim buna. Bu ancak bir dil sistemi içine girdiğimizde ve oradaki kurallarla ilişki kurduğumuzda, oradaki farklılık ilişkilerini anladığımızda mümkündür. Yani aslında öncelik sorusu burada son derece karışık. Söz olmadan dil olur muydu? Dil olmadan söz olur muydu? Bu her zaman karar verilemez olarak kalır. Gösterge kavramına baktığımız zaman da gösteren ile gösterilen arasındaki ayrımı kullanıyor Sosür. Burada tabii bu ikisi aslında bir kağıdın ön yüzü ve arka yüzü kadar birbiriyle ilişkili. Gösteren materyal yani maddi olarak anlamın taşıyıcısı örneğin Konuşurken çıkardığımız ses veya yazarken kağıda yaptığımız işaret gösteren olarak ele alınabilir. Yani anlam ile o anlamı taşıyan maddi katman arasındaki ilişkidir gösterge süre göre. Deri de hem bu kavramları kullanır hem de aslında bir ideal anlamla ilişki kurmak için gösterenler arasındaki farkların belirli olduğunu öne sürer. Yani şöyle diyelim. Farklar arasındaki mekansal ve zamansal ilişkiler gösterenler arasındaki aslında bizim bir gösterilenle ilişki kurmamızı koşullar. Evet Derrida yapısalcılığı böylece anlattıktan sonra nasıl eleştiriyor yapısalcılığı? Bir kere yapısalcı antropolojiye baktığı zaman veya yapısal Yapısalcılık yöntemi kullanılarak yapılan edebiyat çalışmalarına baktığı zaman şunu görüyor Derida yapısalcılık aslında bir takım yasaların peşinde bir metinde veya işte mitleri çözümlerken söylemleri çözümlerken ortaya çıkardığı yapılar ise bir kapalı sistemi varsayıyor kapalı bir sistem anlayışına dayanıyor. Yani bir bakıma o yapı içerisinde gösterenlerin bir oyunu var. Fakat oyunun durduğu ve her şeyin kontrol edildiği bir merkez de var. Ve o merkezde hep bir mevcudiyet, bir prezans olarak anlaşılıyor. Derrida burada şuna itiraz ediyor aslında. Böyle bir merkezin olmasına, oyunun bir noktada durdurulmasına açmak gerekiyor Derida'ya göre yapıyı. Bu da ancak gösterenlerin oyununu sonsuz bir oyun gibi ele alarak Mümkün olacak bir şey diyor Derida. Buradan tabii gösterenlerin oyununu sonsuz bir biçimde ele aldığımızda diferans dediği harekete Derida'nın ulaşmış oluyoruz. Diferans dediği hareket oyunun önceliği bir bakıma ve oyunun hiçbir zaman bir mevcudiyet tarafından durdurulmaması ve denetlenmemesi. Mevcudiyetin ve yokluğun hep aslında oyun tarafından yeniden üretildiği bir düzen çıkıyor karşımıza. Bu Derrida için o kadar temel ki, e, gerçeklikle ilişkimiz öznenin dekonstruksiyona getirilen eleştirilerden e, söz edelim biraz da. Diferans hareketinin öncelik kazanmasıyla ve doğrunun hakikatin öncelik kazandığı bir felsefe gibi görünmemesi yüzünden Derrida'nın düşüncesinin temelciliğin terk edilmesi Dolayısıyla Derrida'nın dekonstruksiyona dayalı felsefesinde nihilizm ve relativizm suçlaması yapılmıştır ve özellikle de nihilizm bir bakıma işte hiçbir şeyin bize bir tutamak noktası sağlamadığı bir anlamını kaybetmiş bir dünyada yaşamımızla ilgili değerlerle ilgili aslında tabii ki nihilizm ya yani savunacak, uğruna mücadele edecek hiçbir değerin kalmaması. Her şeyin anlamsız olduğu bir dünya, her şeyin aslında bir manada kabul edilebilir, geçerli olduğu bir dünyaya yol açar bu fikir diye düşünülüyor. Relativizm de mutlak doğrunun olmadığı, doğrunun işte zamana göre, yere göre, kültüre göre, kişiden kişiye değişebileceği fikri. Aslında Derrida de ne nihilizm? suçlamasını ne de relativizm suçlamasını kabul etmiştir şimdiye kadar ve nihilizmin ne olduğu da Nietzsche'ye baktığımız zaman hem Heidegger'e baktığımız zaman yeniden ve yeniden düşünülmesi gereken bir şey gibi durur. Örneğin Heidegger şöyle der, nihilizm aslında hiçliği düşünme gereği duymamaktır veya hiçliği düşünmekten kaçmaktır, korkmaktır. Nietzsche nihilizmin aslında Avrupa uygarlığının, batı uygarlığının özünde olduğunu söyler. Aslında bana göre Derrida hiçbir zaman ne hakikat, doğruluk ne de değer gibi terimlerden kopmamıştır. Sadece felsefesinde diferans dediği anlam üreten, anlamı ve anlamsızı üreten hareketin doğru ve değer tartışmasına ontolojik bir önceliği olduğunu koyar ortaya. Bir de tabii Deride'ye getirilen siyasal eleştirilerden bahsedebiliriz. Yani siyasetle dekonstrüksiyonun siyasi sonuçları nedir? Dekonstrüksiyona dayanarak bir politika yapmamız mümkün mü? Nasıl işte bir takım içerimleri, iz düşümleri olabilir dekonstruksiyonun siyasette? Tabii nihilizm ve relatizm, bizim tartışmasıyla da son derece bağlı gibi görünüyor politika ile ilgili, siyasetle ilgili. Sorular ve itirazlar Deride'nin düşüncesine gelen veya şaşkınlık diyelim. Yani bu düşünceden nasıl bir siyaset çıkar diye soruyor insanlar 70'lerde Deride'ye. Ve ancak 80'lerde veya 70'lerin işte ikinci son yarısında Deride bu sorulara bir cevap veren okumalar çıkartıyor ortaya. Bunlardan bir tanesi Amerikan bağımsızlık. Bildirgesi 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi üzerine yazdığı 4-5 sayfalık kısa metindir. Bağımsızlık Bildirgeleri adını taşır. Burada aslında bir kurucu siyasi anlamda performatif bir olayı inceler deriden. Şimdi aslında tabi performatif kavramını açıklamamız lazım önce Austin'in How to Do Things With Words diye bir kitabı vardır. Aslında Anglo-Saxon analitik felsefe geleneğinde daha çok okunan bir dil felsefecisi Austin. Austin kelimelerle nasıl şeyler yapılabileceği, neler yapılabileceğini anlattı bu kitabında. Önermelerle ilgili bir ayrım yapar. Bazı önermeler saptama yaparlar, betimseldirler. Yani dünyada neyin nasıl olduğuna ilişkin önermelerdir. Diğer bazı önermelerde dünyada bir iş yaparlar. Onları söyleyerek biz bir şeyi meydana getiririz. Oldururuz. Var olmayan bir şeyi var olur hale getiririz. Örneğin bir evlilik seremonisinde, töreninde, nikah töreninde söylenen bu adamı eş olarak kabul ediyorum. Veya bu kadını eş olarak kabul ediyorum. Bu çocuğa şu adı veriyorum. Bu gemiye ...bundan sonra şu adı veriyorum gibi önermeler. Bunlar performatif önermelerdir. Ve elbette ki bu önermeyi kimin dile getirdiği, hangi koşullarda dile getirdiği bağlam... ...ve bir takım önceden işleyen konvansiyonlar o önermenin yapmak istediği işi yapmasını koşullarlar. Eğer bu koşullar yerine gelmezse o zaman performatif, başarısız olmuş olur. Derrida politik kurucu edimleri işte Austin'ın bu saptamalar ve performatif önermeler arasında yaptığı ayrıma dayanarak okur. Bağımsızlık bildirgesi böyle bir performatiftir Derrida'ya göre. Daha doğrusu performatif ile saptama arasındaki bir karar verilemezlik aslında bu enstitüsyon yani kurma ediminin başarılı olmasını koşullar derhaya göre nedir Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi? Amerika'nın eyaletlerin İngiltere'den ayrılarak kendi politik birliklerini kurup kendilerini bağımsız ilan ederek Amerika Birleşik Devletleri'ni kurması. Burada tabii şöyle diyebiliriz. Önceden burada bir sürü gizem var aslında. Deride'ye göre bir halk var örneğin ortada. Kendisini bağımsız ilan eden ama gerçekten politik manada bir birliği olan bir halk olarak henüz yok aslında bu topluluk. Çünkü kendisini bu bildiriyle politik bir varlık olarak ortaya koyuyor. Yani doğa halinde yaşayan insanlarlar grubu ...olmakla politik bir varlığı, haiz bir halk olmak arasında bir fark var. Ve bu fark aslında bu saptama mı, performatif mi olduğu tam olarak belli olmayan... ...bu ikisinin arasındaki bu siyasi önerme yani ilan etme, deklare etme önermeleriyle kuruluyor. Burada şöyle okuyor aslında bütün süreci... Bütün bu politik olayın bir diferans hareketi biçiminde okunurluğu söz konusu. Örneğin Thomas Jefferson'dir Amerikan bağımsızlık bildirisini imzalayan ama Thomas Jefferson onu hangi sıfatla imzalayabilir? Temsilcilerin temsilcisi sıfatıyla imzallıyor olabilir ancak yani işte temsilcilerde House of Representatives dediğimiz yerde peki temsilciler kimdir? Temsilciler halkın temsilcileridir. Yani aslında mevcudiyetin sürekli ertelendiği bir temsil ilişkisi içerisinde, zamansal ve mekansal bir erteleme ve farklılaşma ilişkisi içerisinde yapısı içerisinde meydana gelen bir performatif olay çıkmıştır ortaya ve bu özneler kendi imzalarını önceler, kendi eylemlerini koşullar gibi durduğu halde aslında o eylemleriyle ve hatta bilfiil imzalarıyla üretilmiş öznelerdir. Deride buradaki aslında apreku diyebileceğimiz etkinin sebebi öncelediği bir paradoksal yapıdan söz eder ve aslında bu yalnızca Amerikan bağımsızlık bildirgesi için geçerli bir yapı değildir. Bir bakıma bütün politik kuruluşun ve bütün kurumların esası yani onları varlığa getiren veya kökensel olarak icat eden bu tür bir olaydır Deride'ye göre. Köken aslında siyasi manada. Böylece dekonstrüksiyona tabi tutuluyor ve burada tabii Derrida'nın sorgulamak istediği şeylerden bir tanesi de bu kökendeki performatifle konstatif arasında karar verilemezlik içinde meydana gelen olayın şiddetle ve güçle ilişkisi. 1989'da Derrida'nın yazdığı veya bir konferans metni olarak ürettiği yasanın gücü otoritenin mistik temeli adlı Metne baktığımızda Deride'nin siyaset felsefesini kuran veya işte daha başında belirleyici rol oynayan temel ayrımların yapılmaya başlandığını görürüz. Ve dekonstrüksiyonun yavaş yavaş siyasallaştığını belki de yani Deride artık devletin, kurumların, dinin dekonstrüksiyonunu, milliyetçiliğin dekonstrüksiyonunu yapmaya ...doğru gider ve daha sonra işte ölene kadar verdiği eserlere de bakarsak... ...siyasi temaların öne çıkmaya başladığını görürüz. Yasanın gücü özellikle ikinci kısmı Walter Benjamin'in Şiddetin Eleştirisi adlı kısa bir metni vardır. 2010 yılında Şiddetin Eleştirisi Üstüne diye bir derlemede Aykut Çelebi tarafından editörlüğü yapılan hem Deridan'ın yasanın gücü menini, hem Walter Benjamin'i hem de onun üzerine yazan başka yorumcuları bir araya getirdi. Bu kitap Türkçe olarak e, mevcut bu metinler. Walter Benjamin'in e, Şiddetin Eleştirisi üzerine ikinci bölümü yasanın gücünün orada özellikle valten ve Gewalt yani bunların ikisi de çok muğlak ikircikli kelimeler bir bakıma. Çünkü Almanca'da bu hem Şiddet manasına geliyor ama meşru olmayan şiddet anlamına gelebiliyor ama aynı zamanda da meşru şiddet manasına geliyor. Şimdi buradaki bu mulaklığı deri de düşünmek istiyor yasanın gücünde. Çünkü metne başlarken ilk bölüme asıl meselesinin dekonstrüksiyon ve adaletin imkanı olduğunu söyler bize. Dekonstrüksiyon yasa ile adalet arasında konumlanmıştır. Yasa ise güç kullanılarak yürürlüğe sokulan bir şeydir. Yani yasa yalnızca bir yasanın formülasyonu olarak kaldığı sürece, yürürlüğe sokulmadı, uygulanmadı sürece, uygulamada yalnızca güçlü olan bir şeydir. O zaman bir hükmü yoktur, bir önemi yoktur. Yani burada söylemek istediği şey Derrida'nın aslında hukuki sistemin de güce dayandığı ancak güçle mevcut olabilecek bir sistem olduğu ama buradaki gücün şiddet manasına yani gayri meşru şiddetten ayrı bir güç olarak ele alınması gerektiği. Dekonstrüksiyon yasanın dekonstrüksiyonudur elbette çünkü yasa kurulmuş bir şeydir ve belli bir güçle varlıkta tutulan bir şeydir ama her zaman adil olmayan yasalarda olabilir. Bazen yasanın kendisi kriminal olabilir. Eğer daha üst yasalar varsa işte uluslararası yasalar veya anayasa yasaları adil olup olmadığına karar verebiliriz. Adil olmayan yasalara itiraz edebiliriz. Ama nihayetinde yani hiçbir yasanın elimizdeki yasanın adil olmadığını söylemediği bir durumda. Gene adalet fikri vardır yasanın üstünde. Bir yasanın adil olup olmadığını yargılamamıza olanak tanıyan. Yani bütün yasalar saptırılmış olsalar bile ve adil olmaktan çıkmış olsalar bile gene yasanın adil olması yargılanabilir oluyor. Yasanın ötesindeki bir adalette atıfla veya referansla yani bu adaletin ne olduğunu Söylemez veya tanımlamaz deri de aslında onun bir görüsünün entüsyonunun olmadığını da söyler. Hatta yalnızca çapraz görülebilen bir şey olduğunu Yüz yüze gelinemeyen bir şey olduğunu da söyleyecektir adaletin. Dekonstrüksiyon adalet namına işler diyor ve adalet namına kurumları ve yasaları sorgular. Burada aslında adaletin yasayla özne arasındaki ilişkinin de tartışıldığını görüyoruz. Deride aslında bunu daha evvel Kafka üzerine metninde, Blanchot üzerine metninde de yapmıştır. Yasayla yasanın karşısına çıkan tekil birey arasındaki ilişkinin hiçbir zaman bir tekilin hikayesinden veya anlatısından kendisini ifade etmesinden muaf olmadığı, hiçbir zaman bir tümelin altına bir tikelin girmesi, bir tikelin bir tümel tarafından yutulması gibi bir ilişki olarak kurgulanamayacağı ve dille, anlatıyla ilişkisinde yasanın, aslında her zaman örneğin bir hakim figürüne baktığımız zaman bir karar verilemezlik anının yaşanması gerektiği ki bunun da bir tür delilik anı olduğu. Yani hiçbir zaman basitçe adalet yasaların basitçe uygulanması değildir diyor Derrida. Her zaman tekil ile bir karşılaşmayı varsayar, bir yüz yüze ilişkiyi varsayar. Burada tabii Benjamin üzerine yaptığı okumadan da söz etmek lazım. Ki o da bir tür devletin dekonstrüksiyonudur. Yani devletin hem bir hukuk sistemi tesis ederken uyguladığı gücün hem kendisini korumak için uyguladığı gücün yani bir şekilde aynı zamanda da onun kendisinin varlıkta kalma koşullarını ortadan kaldırmasına yol açtığı fikri ve bunun da devrimci bir takım güçleri, devrimci bir takım performansları gündeme getirecek ve onların yolunu açacak bir dinamik, bir diyalektik ortaya çıkardığı fikri Derida ve Walter Benjamin'in bu söylediklerini tartışır, yeniden düşünür hem Walter Benjamin'i eleştirir ama aynı zamanda da Walter Benjamin'e çok yakın bir siyasi çizgiyi benimser. Şimdi size çalacağım parça Nina Simon'dan Ayputs felsefesi veya işte son dönem eserlerinde ortaya çıkan siyaset felsefesine ve işte çağın politik deneyimlerine ilişkin felsefi refleksiyonu kat çekici bir şekilde zengindir ve son dönem düşüncesini bir siyaset felsefesi olarak okunmaya da Açar. Burada örneğin terör konusunda Derida'nın yazdıklarına da bakabiliriz. 2001'de işte New York'taki İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra Derida işte terör meselesine ilişkin düşünmüştür. Terörü örneğin globalleşme ve kendine karşı bağışıklık kavramıyla ilişkilendirmiştir. Otoimmunite burada aslında bir bakıma bir politik birliğin, bir politik vücudun kendine karşı bağışık hale gelmesi yani bir parçasını artık yabancı olarak ...tanımaya başlaması, onunla savaşırken kendi kendine zarar vermesi ve kendi kendine öldürmesi ele alınır. Örneğin başka bir tema serseri devletlerdir. Yani uluslararası yasaları tanımayan devletler ve onlara karşı alınan önlemler, girişilen mücadeleler. Başka bir konu ölüm cezasıdır. Diğer konu göçmenlikle ilgili konukseverliktir. Ki bu Fransa için çok önemli çünkü Fransa'nın kendi gözünde büyük bir göçmen problemi var. Daha genel olarak aslında deride egemenliği ve egemenliğin paradokslarını düşünür. Bütün bu siyaset felsefesinin aslında açmazlara odaklı bir düşünce olarak geliştiğini görüyoruz felsefede. Yani hangi temayı düşünürsek düşünelim siyasi olarak sembolik sistemin, bu konunun belki kendi metafizik yasalarının, ontolojik taleplerinin ya da işte yapısal olarak onu düzenleyen yasalarının içindeki çelişkilerin ortaya çıkarılması. Yani birbiriyle çelişen çifte talebin ortaya çıkması. Yani bir konuyu düşünmeye çalıştığımızda o konuya ilişkin semboliğin kendi içinde ille de tutarlı olmadığının gösterilmesi diyelim. Burada aslında neden böyle bir şeyle uğraşıyoruz, neden bu tutarsızı göstermekle uğraşıyoruz diye düşünülebilir. Bir bakıma bu sisteme müdahale etmek, onun içinde bir dönüşüm meydana getirmek için bunu yapıyoruz belki de. Ve deri de bu şekilde düşünecektir. Örneğin milliyetçiliği ve bugün aslında hepimizi Avrupa Birliği'ni, Avrupa olmayı, din meselesini, örneğin işte Hristiyanlığın... Veya İslam'ın dinlerin geri dönüşü denilen fenomeni ve bu düşüncenin bizim için hala ilham verici olduğunu ve daha yeni yeni okunmaya başlandığını tabii bunu da eklemek lazım. Dereda 2004'te öldüğünden beri şimdi ders notları, dersleri, seminerleri basılmaya devam ediliyor ve daha çok tartışılacak bir filozof, çok okunacak bir filozof. Ve çağımızı da anlamak için, siyasi olarak yeniden düşünmek için dekonstrüksiyon tek olmasa bile bütün farklı versiyonlarıyla, farklı alanlarında bize hala yardımcı olabilecek, yeni yollar açabilecek bir düşünce. Şimdi size son parçamı çalmak istiyorum. Leo Ferre'den Afiş Ruj. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes